Son günlerde Halep'teki kardeşlerimiz için yardım toplanıyor çeşitli STK'lar tarafından ve devlet tarafından. Zekat diye ayırmadan para toplanıyor. Zekatımızı versek olur mu demişler. Şimdi zekat kimin hakkıdır? Fakirin, düşkünün, yolda kalmışın, garibin değil mi? Yani gurbette evet. yolda kalmış, yoluna devam edemeyen kimselerin hakkıdır. Şimdi bu Halep'tekiler, Filistin'dekiler veya başka İslam ülkelerinde zulüm altında inleyen, evi barkı olmayan, yuvası yıkılan, efendim ocağı tütmeyen, çoluğundan çocuğundan kopan, onları kaybeden kimseler yolda kalmış Müslümandan daha zor durumda. Fakirden daha zor durumda, düşkünden daha düşkün durumda. Zekat bunlara verilmeyecek de kime verilecek? Bunlara ulaştırılmak üzere düzenlenen kampanyalara zekatlar gönül rahatlığıyla yatırılabilir.